mealde okuyacağımız sure. Öncelikle tabi her surede olduğu gibi bunda da sure hakkında biraz bilgi vermek isterim ben. Yusuf suresi 111 ayettir. İlk 3 ayet Medine'de diğerleri Mekke'de nuzul etmiştir. Surenin başından sonuna kadar Yusuf peygamberden aleyhisselam bahsedildiği için sure bu adı almıştır. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra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 Hakikaten biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde, eğer bir kurt onu yerse, o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız. <gülüyor> onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman, biz Yusuf'a, and olsun ki sen onların bu işlerini, onlar işin farkında varmadan kendilerine haber vereceksin diye bahsettik. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söylenlerden olsak da sen bize inanmasın. Gömleğin üstüne de sahte bir kan ile geldiler. Yakup dedi ki, bilakis nefisleriniz size kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. Bir kervan geldi ve sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasını saldı. Yusuf'u görünce müjde işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. <gülüyor> Kafi ile Mısır'a vardığında onu değersiz bir faya sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. Mısır'da onu satın alan adam Karısına dedi ki, ona değer ver, güzel bak, umulur ki bize bir faydası olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine rüyalardaki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf erginlik çağına erişince ona isabetle hükmetme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırız. Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden Murat almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Andılsun ki kadın ona meyletti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazlığını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz kötülük ve fuhuşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki, senin aileni kötülük etmek isteğinin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benim nefsimden Murat almak istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır, dedi. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir, dedi. Kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına şüphesiz dedi. Bu sizin tuzağınızdır.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 Ben onun nefsinden murat almak istedim fakat o bundan şiddetle sakındı. Andolsun eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olardı. Yusuf, Rabbim, bana zindan bunların istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti. Onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda Aziz ve arkadaşları kesin delilleri görmelerine rağmen halkın dedikodusunu, dedikodusunu kesmek için yine de onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine daha uygun göründü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki ben rüyada şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de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 yorumunu sorduğunuz iş bu şekilde kesinleşmiştir. Ondan kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, beni efendinin yanında an, umulur ki beni çıkarır. Fakat şeytan ona, efendisini anmayı unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, ben rüyada yedi arık sineğin, Özür dilerim. Yedi arık ineğin 7 8 semiz inek gördüm. Ayrıca 7 yeşil başak ve diğerlerinde kuru gördüm. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız benim rüyamı bana yorumlayın. Yorumcular dediler ki: "Bunlar karmaşık karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz." Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki: Ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin. Yusuf'un yanına gelerek dedi ki, Ey Yusuf! Ey doğru sözlü kişi! Rüyada görülen yedi arık ineğin, yedi yedi semiz inek ile ve yedi yeşil başak ve diğerlerinde kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki insanlara isabetli yorumunla dönerim de belki onlar doğru yönü öğrenirler. Yusuf dedi ki,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 meyve suyu veya yağ sıkacaklar. Adam bu yorumu getirince kral dedi ki onu bana getirin. Elçi Yusuf'a geldiği zaman Yusuf dedi ki efendine döndü ona ellerini kesen o kadınların zoru neydi diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir. Kral kadınları dedi ki Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar haşa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 Nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbim acıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan pek esirgendir. Kral dedi ki onu bana getirin. Onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin dedi. Beni ülkenin hazirlerine tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korur ve bu işi bilirim diyoruz. Ve böylece Yusuf'a orada orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimize eriştiririz ve güzel davrananları bu mükafatını asla zahir etmeyiz. İman edip de kötülüklerden sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girirler. Yusuf onları tanıdı ama onlar onu tanımıyordu. Evet, Yusuf 58. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girirler. Yusuf onları tanıdı. Onlar onu tanımlıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, ''Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçeği tam dolduruyorum. Ve ben misafir ferverlerin en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek bir ölçek yani erzak yoktur. Bana hiç yaklaşmayın.'' Dediler ki, ''Onun babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız.'' Yusuf emrindeki gençlere dedi ki sermayelerini yüklem içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler. Babalarına döndüklerine dediler ki ey babamız arzak bize yasaklandı. Kardeşimizi yani Bünyamin'i bizimle beraber gönderdi. onun sayesinde ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup dedi ki Daha önce kardeşi, yani Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size o kadar geğenirim. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah, en hayırlı koruyucudur. O acıların, o acıyanların en merhametlisi'dir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. onunla yine ailemize yiyecek yeteriz. Kardeşimizi koruruz. ve bir de ve yükü de fazla alırız. Çünkü bu özür dilerim, Çünkü bu seferki aldığımız az bir miktardır. Yakup dedi ki: Kuşatılmanız veya çaresiz kalma durumunuz hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermediğiniz takdirde kardeşinizi sizinle beraber asla gönderme. Ona istediği şekilde teminatlarını verdiklerinde dedi ki, söylediklerimize Allah şahittir. Sonra şöyle dedi, ''Oğullarım, şehre her biriniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız ona dayandım. Tevekkül edenler yalnız ona dayansınlar.'' Babalarını kendilerine emrettiği yerden çeşitli kapılarından girdiklerinde onun emrini yerine getirdiler. Fakat bu tedbir Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup içindeki bir dile dileği açığa vurmuş oldu. Çünkü o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onların yükünü hazırladı. hazırladığı zaman maşrapayı kardeşinin yükünü içine koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir tellat, ey kafile siz hırsızsınız diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri ona dönerek ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü vahşiş var dediler. İşlerinden biri ben buna kefilim dedi.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 Sonra da onu, yani kardeşini yükün, kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa kralın kanuna göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşleri dediler ki, Eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı. Onları açmadı. Kendi kendine dedi ki Siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir. Diller ki Ey Aziz! Gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Zira biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Dedi ki Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz gerçekten zalimler oluruz. Ondan ümitlerini kesince meseleyi gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanız sizden Allah adına söz aldığını daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor muydunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz gaybın bekçileri değiliz. İstersen içinde bulunduğumuz şehre yani Mısır halkına ve aralarında geldiğimiz kafireye sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Babaları dedi ki, hayır, nefis elini size böyle bir işi sürükledi. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah diye sızlandı. Ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi. Oğulları, Allah'a and olsun ki sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da bütün helak olacaksın dediler. Yakup, ben sadece gam ve kederimi Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri de Allah tarafından vahiy ile biliyorum dedi. Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası, Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Yusuf'un yanına girdiklerinde dediler ki, Ey Aziz! Bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve değersiz bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta da bulun. Çünkü Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz?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 Bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisi'dir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir ve bütün ailenizi bana getirin. Kafile, kafile Mısır'dan ayrılınca babaları yan, yanındakilere eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelince gömleği onun yüzüne koyar koymaz Yakup görür oldu. Ben size Allah tarafından vahiy ile sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Oğulları dediler ki ey babamız. Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlardık. Yakup... Sizin için Rabbimden aff dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlayan ve pek esirgeyendir.'' dedi. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman ana babasını kucakladı. Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin dedi. Ana ve babasını tahtının üzerine çıkarıp oturttu. Ve hepsi onun için yani ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki ''Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur.'' Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim! Müktem bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür. Beni salihlerin arasına kat. İşte bu Yusuf kıssası kalp haberlerindendir. Onu sana ediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin ki bunları bilesin. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen bunun için yani peygamberlik görevini ifa için onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerin yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emin mi görüyorlar? Resulum'daki işte bu benim yorumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı ortaklardan tenzih eder ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Kafirler yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa edilir. Fakat suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun onların yani geçmiş peygamber ve ümmetlerin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendisinden öncekileri tasdik eden her şeyi açıklayan bir kitaptır. iman eden toplum için bir rahmet ve hidayettir. Sadaka malıdır.